Günaydın, merhabalar. Yeni haftaya bu bayram gününde Musul'da rehin alınmış durumda olan vatandaşlarımızın yakınlarından birinin sesine kulak vererek başlıyoruz. Muammer Taşdeli'nin yaptığı çağrıya kulak verelim. Diyor ki bekliyoruz. Neyi beklediğimizi ve daha ne kadar bekleyeceğimizi bilmeden bekliyoruz. Bayrama günler kala gözümüz, umudumuz sınır kapısında bekliyoruz. 26 Haziran günü Musul'da 49 kişi rehin alındığı günden beri, Hayat bizim için durdu. Orada ne olacağını bilmeden bekleyenlerden biri de benim ailem, kız kardeşim ve eşi. Buradaki maddi imkansızlıklardan yorulup Musul'a gitme şansı buldu. Yeğenim Kuzey Deniz de bir yaşını hepimizden uzakta rehin olarak bitirdi. Çocuğunun başına bir şey gelmesinden korkan bir anne. Ailesini ayakta tutmaya çalışan bir baba. Ve dut yemiş, bülbül kesilen bir devlet. Neredeyse bir ay oldu. Kimseden ses yok. Devlet kendi personeline teslim olun der sonrasında arayıp sormazsa nereden umudumuz olacak bizim? Olayın hemen ertesi günü 27 Haziran'da rehine yakınları ile yapılan toplantıda olanlarsa işler acısı. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Naci Koru rehine sayısını bilmiyor. Ne kadar güvenlik mensubu olduğunu toplantı sonrasında Özel Harekat Dairesi'nden öğreniyor. İnsanlar sakın medyaya konuşmayın, yoksa yakınlarınızın başı belaya girer diye tehdit ediliyor. Toplantı sırasında üç gün önce bir bebeğin hastalandığı, doktor gönderildiği söylendi. Bir benim yeğenim Kuzey var, bir de Ela Bebek. Hastalık lafını duyunca hemen atıldık hangisi diye. Bilmiyor. İki bebekten hasta olan, bebeği bilmeyen devlet, Balkanlardan Orta Asya'ya kadar olan her yerde sözüm ona kuş uçsa, nereye uçacağını, ne zaman uçacağını biliyor ama iki bebekten hangisinin hastalandığını Gönderdiği doktordan aldığı rapora bebeklerinden birinin kız birinin erkek olmasına rağmen bilmiyor. Telefonlarımızı topladılar abi. Seni gizli arıyorum. Biz iyiyiz. Annemlere söylersin. Kardeşimle bir kez konuştum. İlk rehin aldıklarında. O gün bugündür ne bakanlığı kaldı ne konsolosu ne de kriz merkezleri. Promptır'dan okurcasına önünde yazanları okuyan insanlarla muhatap oldum hep. Sağlık durumları hakkında olumsuz bir şey yok. Devletimiz teyakkuz halinde. En üst düzeyde girişimler devam ediyor. Bekleyin. Bakanlığımız açıklamaları dışında hiçbir bilgiye itibar etmeyin. Şimdi günler geçmesine rağmen hiçbir adım atmayan, ne biz aileleri ne de kamuoyunu sağlıklı bilgilendirmeyen yetkililere sesleniyorum. Ailemi, orada esir düşen 49 kişiyi sağ salim evlerine döndürmek için bir an önce harekete geçin. Bayramımız gözümüz yolda değil, ailelerimizle geçsin. Umutla, diyor kendisi. Günün ikinci haberi için İzmir'e geçiyoruz. Yolcu taşıma trenlerinde bisikletli yolcular için düzenleme yapılmalı diyerek kampanyasını başlatan Aziz Öğütlü şu şekilde açıklamış. Ekonomik, güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı taşıma hizmeti sunma misyonu ve demir yollarını öncelikli tercih edilen bir ulaşım sistemi haline getirme vizyonu olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının, şehir içi ve şehir dışı bisiklet yolcularının seyahat edebilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmaları son derece önemli. Çevreye duyarlı spor ve ulaşım aracı olan bisikletin demir yolları ile seyahat bütünlüğü sağlaması gerekmektedir. Kişilere bağlı olmayan standart bir anlayışın yerleşmesi için başlatılan bu kampanyayla bisiklet ve tren kültürüne sahip çıkmak, insanları bisiklet kullanmaya daha çok teşvik edecek, bisiklet kullananlara daha çok destek olacak ve hatta turizmi de katkı sağlayacaktır demiş bisikletin tren yollarına daha iyi entegre edilmesi için. Sonraki haberin muhatabı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Hijyen Konseyi tarafından başlatılmış kampanya kutu içeceklerin hijyenik hale getirilmesi veya yasaklanması gerektiğini savunuyor. Kendilerinden dinliyoruz. Teneke kutularda satışa sunulan içeceklerin ağız tarafının açık olması ve depolama ve satış alanlarında azami dikkatin gösterilmemesi nedeniyle bulaşıcı ve ölümcül hastalıkları, hantavirüsü, veba, tifo) gibi sebep olduğu üniversiteler ve akademik çevrelerin çalışmalarıyla tespit edilmiş. Depolama ve nakliye aşamalarında yer yer bu kutu içeceklerin üzerlerinde fare ve böcek pisliklerine ve kalıntılarına rastlandığı da bir gerçektir. Bu pislik ve kalıntılar haricinde ağız kısımlarının açık olması sebebiyle havadaki her türlü toz ve bakteri ile doğrudan temas halinde olduğu da aşikardır. Kutu içeceklerle bulaşan bu mikroplara tüketicinin çare bulması imkansızdır. Zira ister bardağa döksün ister pipetle içilsin teneke üzerindeki mikropların sıvı ile temasa geçmesi engellenemeyecektir. Bütün bu bilgiler ışığında halk sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik yürürlükteki mevzuatlarda gerekli düzenlemelerin yapılması elzemdir. Bu sebeple hep beraber ya kutu içeceklerinin satılmasının tamamen yasaklanması yahut da hijyenik hale getirmesiyle ilgili değişikliklerin yapılmasını talep ediyoruz demiş Hijyen Konseyi. Çevre açısından da bakınca nerede bizim depozitoğlu cam şişeler demekten kendimi alıkoyamadım doğrusu. Şimdi de Ankara'ya gidiyoruz. Erhan Kaya otobüs hatlarının düzenlenmesi gerektiği iddiasıyla başlattığı kampanya şu şekilde diyor ki 208 otobüs hattı biz kardeşler mahallesi sakinlerince sıklıkla kullanılıyor. Bu hat mahallemizdeki tek otobüs hattı. Bu hat sayesinde ivedik metro istasyonuna aktarma yapmaktayız. Fakat çok saçma ve gereksiz bir şekilde otobüsümüz Kurtini, Pamuklar, Ayvalı kasalardan dolaşıp ivedik metro istasyonuna o şekilde gidiyor. Bu da bizim için 15 dakikalık yolun 30-45 dakikaya uzamasına neden olmaktadır. Ayrıca diğer saymış olduğum bölgelerde alternatif otobüs hatları zaten var. Eğer ki oralarda düşünülüyorsa ayrı bir hat çıkartıp Vatandaşların talepleri karşılanabilir. Mahalleli olarak 207 hattının gün içerisinde devam etmesini istiyor ve artık mağdur olmak istemiyoruz demiş. Belediyeye kulak verir mi? Hep beraber göreceğiz. Yine Ankara'dan Kemal Süleymanoğlu KPSS atamaları ile ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazmış. Kampanya başlatmış diyor ki Sayın Başbakanım KPSS'de en başarılı fakülte olan mühendislik fakültesi mezunlar olarak merkezi alımlarda açılan kadro sayılarımız diğer fakültelere göre çok az. Yüksek başarı oranımıza rağmen açılan az sayıda kadro yüzünden emeklerimiz boşa gidiyor. Genç mühendisler olarak büyüyen Türkiye'ye biz de katkı sağlamak istiyoruz. Kadrolar açılsın diyorlar. Tabii Türkiye'de her konunun muhatabı başbakan olunca böyle oluyor. Sanıyorum bu konuya eğilmesi gereken başkaları olsa gerek. Günün son haberi ise yine Ankara'dan Kübra Bıçak eğitim sistemiyle ilgili olarak başlattığı kampanyanın muhatabı ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Kampanyasının detaylarını şöyle aktarmış Kübra. Bildiğiniz üzere yaz okulunda genel not ortalamamızı 2'nin üzerine çıkartırsak bile şartlı geçtiğimiz bütün dersleri tekrar almak zorunda olduğumuz söyleniyor. Yıl boyu bu dersleri tekrar tekrar alıp şartlı geçmeyi başarmanın üzerine yaz okuluna katılıp ortalamasını yükseltmek için uğraşan da birçok öğrenci var. Normalde ortalaması 2 üzerinde olan öğrenciler nasıl şartlı geçtikleri derslerden geçmiş sayılıyorsa yaz okulunda ortalamasını 2'nin üzerinde yükselten öğrenciler de aynı haklara sahip olmalı.